Merhabalar, bu soğuk kış günlerinde bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz diye çok fazla etrafta sorular görüyorum, mesajlar geliyor, mailler geliyor. Evet, bağışıklığımızı güçlendirmemiz için yapabileceğimiz çok şey var aslında. Her ne kadar e, şehirlerde yaşayan modern insanlar olsak da bağışıklığımızı belki yüzde yüz güçlendiremesek de elimizden geldiğince... Bunu kolaylaştırabiliriz. Öncelikle e, bağışıklığımızı güçlendirmek için yapmamız gereken şey düzenli bir yaşam. İyi beslenme demedim dikkat ederseniz ilk önce. Düzenli bir yaşam. Düzenli uyku. Uyku bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde oldukça önemli. Düzenli uyumayan fakat iyi beslenen, iyi şeyler yiyen kişiler çok fazla... E, Hasta olabilir örneğin, düzenli bir yaşam, doğru yaşam alışkanlıkları, sigara ve alkolden uzak, olabildiğince uzak diyelim. Çok gerçekçi olmuyor çünkü sıfıra indirgemek belki. Alkol ve sigaradan olabildiğince uzak, düzenli beslenme ile birleştirilmiş bir yaşam tarzı aslında. Hani çok fazla bahsedilir bu kongrelerde, şimdi uzmanların da çok fazla bahsettiği bir konudur bu. Ee, yaşam tarzı değişikliği, hastalıkları azaltmak için, önlenebilir hastalıkları daha doğrusu azaltmak için... ...bağışıklığı artırmak için yaşam tarzı değişikliği önerilir. Peki yaşam tarzı değişikliğinin içerisinde neler var? Doğru yaşam alışkanlıkları, düzenli beslenme, düzenli fiziksel aktivite vardır. Ama işte burada bir sıkıntı var. Niye bir sıkıntı var burada? Doğru beslenme deyince hep içerisinde etin, sütün, yoğurdun, işte kefirin olduğu beslenme şekli aklımıza gelir. Yani sokağa çıksak, işte İstiklal Caddesi'nde insanlara sorsak, insanlar doğru beslenmeye genelde etin, sütün içinde bulunduğu bir beslenme şekliyle bakacaklardır. Yani çoğunluk %90'dan fazlası diyelim. Aslında doğru beslenme topraktan beslenmedir. Yani e, tabii yerleşmiş beslenme alışkanlıkları kültürle birleştirilmiş harmanlanmış beslenme alışkanlıklarımız var. Bu kabul. Ayrıca bir de dünyadaki genel olarak sağlık profesyonelleri içerisinde et, sütün olduğu beslenme şekillerini önerirler. En iyi ihtimalle... Akdeniz tipi beslenmeyi önerirler. İşte akdeniz tipi beslenmenin içerisinde zeytinyağları vardır, yeşillikler vardır, taze sebze meyveler vardır. E biraz da balık vardır. Ee, bu beslenme tarzı sanki gerçekten olabilecek en iyi beslenme tarzı olarak lanse ediliyor. Ama aslında öyle mi? Biraz bunu irdeleyeceğiz bugün. Şimdi doğru beslenme evet... Aslında değişim tabağımızda başlıyor diyoruz ya çok aslında politik de gelebilir insanlara. Aslında öyle hem öyle evet hem politik iklim değişikliği anlamında baktığımızda sağlık e, ve işte e, toplumsal adalet mücadelesi anlamında baktığımızda evet aynı kapılara çıkıyor. Bizi bitkisel beslenmeye yönlendiriyor bu e, tür sorgulamalar. E, bu ayda zaten e, bizim Türkiye'de. Ee, ...vegan2018.com yani bu İngiltere'deki veganiri.com'dan ilham aldık biz. İnsanların vegan yaşam tarzına yani veganlığa e, daha çok yönlendirilmesi için böyle bir kampanya başlattık. İsterseniz faydalanabilirsiniz. Nasıl faydalanacağım, nereye başvuracağım diyenlere de vegan2018.com diye giriyorsunuz. Orada mini bir form var. Ad, soyad, şehir. E-mail adresi oraya kaydoluyorsunuz. Biz sizi Ocak ayı içerisinde veganlıkla alakalı sağlık, etik, çevre, pratik, ürün e, ürünler, vegan mekanlar konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yani artık zaten bu veganlık çok fazla duyduğumuz bir şey. Yani Türkiye'de de yani... Türkiye gibi bir toplumda bu kadar sık veganlıktan bahsedilmesi aslında çok iyi bir şey. Ee, neden çok iyi bir şey? Çünkü biz geleneksel yaşayan bir toplumuz. Hala feodal köklerimiz, işte o din tarım toplumundan gelen hala o köklerle beraber bir sürdürüyoruz yaşamımızı toplum olarak. O yüzden bizim, bizim için çok önemli. Şimdi bağışıklıktan bahset, bahsedeceğiz dedik bugün. Ne dedik? Bağışıklık için en önemli konu. Ee, düzenli bir yaşam, düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli fiziksel aktivite. Yani aslında düzenli kelimesiyle şunu anlatmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik. Ben ayda bir gün doğru beslendim, süper fiziksel aktiviteler yaptım. Harika bir şekilde işte ne sigara ne alkol tüketmedim ama ayın geri kalan 29 günü çok kötü yaşadım. Yani bu benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan... Az ama sürdürülebilir. Çok ama sürdürülemez değil. Az ama sürdürülebilir olması gerekiyor bu tür şeylerin, bu tür konuların. Şimdi e, bağışıklığın tabii hücreleri besleme ile çok fazla alakası var. E, bir de bu konudan bahsederken, yani beslenme ve sağlık konusundan bahsederken bir de bağırsaklardan bahsedeceğim ben. Şimdi son zamanlarda çok fazla... Bah, e, konusu geçiyor bağırsaklar ve bağışıklık sistemi hatta duymuşsunuzdur psikonöroimmunoloji diye bir bilim dalı da artık var. Ee, yani bağırsaklar psikoloji ve bağışıklık sisteminin böyle bir ayrılmaz iç iş içe geçmiş konulara olduğunu ifade ediyor bu bilim dalı. Bağışıklığımızı güçlendirmemiz için elbette doğru besleneceğiz. Peki doğru beslenme nedir? Hani dedik ya sokakta çıksak insanlara sorsak doğru beslenme nedir? hasta genel gelenin vereceği cevaplar hemen hemen içerisinde işte balığın bulunduğu, etin bulunduğu, yoğurdun. Hadi süt artık insanların yavaş yavaş sorgulamaya başladığı bir şey. O beslenme konusunda muhafazakar olan insanlar da sütü artık sorgulamaya başladı. Orayı yavaş yavaş hallediyoruz gibi görünüyor. Doğru beslenme nedir? Doğru beslenme ne dedik? Topraktan beslenme. Yani aslında benim bahsettiğim bütünsel bitkisel beslenme. Vegan demiyorum dikkat ederseniz. Çünkü vegan sadece hayvansalların bulunmadığı bir beslenme şekli. Yani kötü beslenip vegan da, vegan beslenebilirsiniz aynı zamanda. Yani patates kızartması, kötü içerikler, işlenmiş şekerler, paketli gıda, ürünler yiyip vegan besleniyorum diyebilirsiniz ki bu doğru bir şeydir. Ama... ...bütünsel bitkisel beslenme daha doğala yakın bir beslenme şekli ve sağlık vaat ediyor. Burada bizim beslenmemizin neler oluşturacak biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ne yapacağız? Çeşitlendirilmiş bir şekilde bitkisel besleneceğiz. Çünkü bütün bitkisel bes besinlerin içerisinde vücudun ihtiyacı olan her şey var, her şey. Yani hep şey zannedilir, işte proteinleri alalım, şunları alalım falan. Aslında bu tür şeyler bizi yanlış yerlere götürebilir. Yani geçen çok güzel bir şey konuştum böyle bir İngiltere'de, bir sitede. Ee, protein için et yemek, e, potasyum için kola içmeye benzer diyor ki çok doğru bir şey gerçekten. Bu protein konusu da çok abartıyor. Zaten sağlık konusunda fet fetiş haline gelmiş şeyler var. Mesela işte D vitamini. Protein, bu tür konular çok böyle gerçekten fetiş haline geldi artık ve çok fazla abartılıyor. Nedeni de belli. Ticari yani rant sağlanıyor bu tür şeyler üzerinden, konular üzerinden. Nasıl besleneceğiz? Çeşitlendirilmiş besleneceğiz dedik. Bir tabak modeli anlatmıştım geçmiş haftalarda. Bütün bir günde yediklerimizi koca bir tepsiye koyduğumuzu düşünelim. Bu tepsiyi aldık, ortadan ikiye böldük. ...şimdi beslenme nasıl olacak falan diye soruluyor ya... ...bu tava, e, bu tepsiyi ortadan ikiye böldük. Bir parçayı ikiye... ...diğer parçayı üçe böldük. İkiye böldüğümüz parçanın birine... ...kuru bakliyatlar, ...diğerine... E, ...tahılları koyduk. Diğer tarafa geldik, üçe böldüğümüz tarafta. Bir bölmesinde meyveler... ...diğer iki bölmesinde de sebzeler var. Sebze ve meyveler bizim için çok önemli. Neden önemli? Çünkü... Hücrelerimiz hani bağışıklığa aslında bağlayacağım hücrelerimiz her gün yaşlanıyor nasıl yaşlanıyor ben İstanbul'da yaşayan modern bir insanım bir kere evimden işime gelmek için iki iki buçuk saat yolda geçiyor stresli bir hayatım var kötü çevre koşullarında yaşıyorum burada hava çok kirli su yani su da aslında kirli eee Çevre kirli, su kirli, gürültü kirliliği var. İnsanlar çok gerçekten e, işte trafiğe çıktığınız zaman boş yere çalınmış kornalar falan bunların hepsi bizde stres yaratıyor. Yani bu stres bizim hücrelerimizi yaşlandırıyor. Yaşlanan hücre ne oluyor? Artık mikrop, mikroplarla ve olumsuz faktörlerle savaşamaz hale geliyor ve bağışıklık düşüyor. Şimdi biz tamam şehirde yaşayan bir insanız. Kendi elimizde olan şeyleri değiştirebiliriz değil mi? Ne yapabiliriz? Düzgün beslenebiliriz. Düzgün beslenmek için ne yapmamız gerekiyor? Taze sebze ve meyveleri hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Yani yetişkin bir insanın günde en az 2-3 porsiyon meyve yemesi gerekiyor. Bütün sebze ve meyvelerde bu kötü koşullar için savaşan antioksidantlar, fitokimyasallar var. Yani savaşçılar var diyelim. 1500'den fazla antioksidan var bütün sebze ve meyvelerde. Rengarenk beslenmek gerekiyor zaten sebze ve meyveler konusunda bahsederken bunu da altını çizelim. Bunların hepsini yedik. Daha sonra kuru bakliyatlar, tahıllar, bir de yağlı tohumlar grubu var. Minicik bir daire diliminde yağ, yağlı tohumları koyduk. Yağlı tohumlar neler? Ee, geçmiş haftalarda bahsetmiştim. Yine bahsedelim. Belki bilmeyenlerimiz vardır. Yağlı tohumlar ceviz, fındık, badem, keten tohumu, susam e, ...tahin gibi içerikleri, içeriklerden oluşuyor. Şimdi her grubun özelliği farklı. Meyve ve sebzeler, taze sebze ve meyveler... ...antioksidant bakımından zengin. Mineralleri çok yüksek oranda bulunduruyor. E, vitaminler çok güzel bir şekilde bulunuyor. İşte kuru bakliyatlarda proteinler var. Yağlı tohumlarda protein artı faydalı yağlar var. Tahıllarda yine işte B grubu vitaminleri var. E, posa var. Aslında hepsinde bütün bitkisellerde posa vardır. Evet, bağışıklık sistemini güçlendirmede bağırsaklar konusuna diğer bölümde değineceğim. İkinci bölümde şimdi bir şarkımız var Bülent Ortaçgil'den. Bunu dinledikten sonra tekrar beraber olacağız. Tar gibi örttün üstünü İçinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli Kafanla birikintiler Teker teker döküldüler Sen hep kendine önlemler aldın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 Su hiç durmaz Aşamak doluydu Akan pınarlar gibi inanmayanlar beklediler Umutlarını borç verdin Cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar Sen hep kendine önlemler aldın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 ...harika bir şarkıdan sonra yeniden beraberiz. Bağışıklık sisteminden bahsediyoruz bugün. Bağışıklığı nasıl güçlendireceğiz? Elimizde olan şeyleri nasıl değiştirip bağışıklığı güçlü tutacağız onu konuşuyoruz. İlk bölümde genel bir giriş yaptık. Şimdi gelelim asıl konuya. Bağışıklık sistemimizin yüzde yetmiş ila sekseni bağırsaklarımızla oluşturuluyor... Bu çok muazzam bir bilgi değil mi? Çok muazzam bir bilimsel bilgi. Hiç düşündünüz mü? Ya ben acaba bağırsaklarıma nasıl bakıyorum? Ee, dışkımın kıvamı nasıl? Rengi nasıl? İdrarımın rengi kokusu nasıl? Diye hiç baktınız mı? Bundan sonra bakın. Dışkınızın kıvamı ve şekli e, ve aynı zamanda kokusu size çok şey ifade ediyor. Sürekli isel bir şekilde... ...veya işte cıvık bir dışkı çıkarıyorsanız... ...bu dışkı inanılmaz derecede kötü kokuyorsa... ...zaten dışkı kötü kokar dediğiniz duyar gibiyim ama... ...inanılmaz kötü, tahammül edemeyecek kadar kötü bir kokudan bahsediyorum ben... ...burada kendinize şunu sorun... ...ben bu aralar acaba daha mı hızlı hasta oluyorum... ...daha mı kolay hasta oluyorum... ...acaba bir stres altında mıyım... ...çünkü bağırsaklar bizim için çok önemli... ...neden önemli, en önemli bilgilerden birini vereceğim... Çünkü hücrelerimizin, vücudumuzun, bütün hücrelerinin ihtiyacı olan her şeyi biz bağırsaklarımızla emiyoruz ve kana karıştırıyoruz. Ve kana karıştıktan sonra ihtiyacı olan dokulara doğru gıdalar gidiyor. Neyse artık kalsiyum mu, demir mi, vitaminler mi, amino asitler mi, glikoz mu neyse artık gereken şey... ...bağırsaklardan emilip vücuda doğru gönderiliyor. Yani bizim karnımızın, midemizin dolması, doyması önemli değil. Bağırsaklardan eminim yapılması gerekiyor. Ve neden bağırsaklar bağışıklık sisteminde %70 ila %80 önemli ki... ...çok önemli bir ayrıntı bu. Çok çok önemli bir bilgi. Ee, buna mutlaka değer verin. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bağırsaklarımıza iyi bakacağız. Peki nasıl bakacağız bağırsaklarımıza? En önemli maddelerden birisi posa. Posa ne demek? Çok hayatsal bir aslında madde. Vücudun aslında sindirmediği karbonhidratlarda diyebiliriz e, posa için. Sindiremiyoruz ama bizim için çok önemliler. Neden önemliler? Bağırsaklarımızı çalıştırıyor bir kere. Oradaki hareketi sağlıyor. Kötü maddeleri atıyoruz... Kolesterolü yüksek olanlara posalı yiyecekler öneririz genelde. Kolesterolünüz yüksekse, kan şekerleriniz yüksekse, fazla yağlarınız yani istenmeyen yağlar diyorlar ama hastalık yapıcı yağlar, visceral yağlar. Neyse artık depo yağları onları atmak için posa çok önemli bir madde aslında. Peki posa nelerde var? Hiçbir hayvansalda posa yok yani bütün hayvansalları toplayın sıfır gram posa elde edersiniz. Bütün iç ihtiyacımız olan bütün posa bitkisellerde var. O yüzden düzgün bir şekilde bitkisel beslenmemiz gerekiyor. Yani sebzeleri her öğünde pişmiş ya da çiğ. Ben yarı yarıya hani yarı günde, gündelik yediğimiz sebzelerin yarısını çiğ sebzeler... Yarısında pişmiş sebzeler oluştursun. Ama çiğ sebzeler bizim için biraz daha kıymetli. Çünkü pişirdiğimiz zaman bazı besin ögeleri yok oluyor. Yok olmaması için bunları çiğ bir şekilde tüketmeye çok önem verin e, tavsiyem. Bu e, posa çok önemli. Gerçekten çok eski tıp bilgilerinde bile posa çok fazla geçiyor. Ve sadece bitkisellerde var. O kadar kıymetli ki. Şimdi çok fazla şeylerden de bahsediyor. Probiyotikler, prebiyotikler bunları nasıl alacağız? İşte kefir mi yiyeceğiz, yoğurt mu yiyeceğiz? Aslında düzgün bitkisel beslenen, yani şöyle diyeyim, bütünsel bitkisel beslenen bir insan zaten hem probiyotikleri hem prebiyotikleri alıyordur. Probiyotikler ne demek? Canlı bakteriler. Yani faydalı canlı bakteri. Prebiyotikler bunların yiyecekleri. Prebiyotikler işte kuru kurbağa biatlarda var, muzda var. Hemen hemen bütün gıdalar, bütün bitkisel gıdalarda prebiyotik var. Probiyotik miktarını artırmak için fermente eden, edilen gıdaları tüketmenizi öneririm. Mesela işte çok fazla anılıyor adı e, turşular. Eğer ki tansiyonlarınız düzgün bir şekilde gidiyorsa Turşuları e, mutlaka bir şekilde tüketmenizi öneririm. Tabi işte bir sürü adını sanana bile ifade etmediğimiz turşu şekilleri var. Bunlarla ilgili de e, bilgilendirmeler yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E, bu tür fermente gıdaları tüketmenizi e, öneririm. Bunun dışında lütfen şeker yemeyin. Şeker, i̇şlenmiş şeker yemeyin. İşlenmiş şeker bağırsakları bozuyor. Mahvediyor. Magnezyumun. Aldığınızda magnezyumun aslında biti, bitmesine neden oluyor. Yani magnezyumu yiyen bir şey işlenmiş şeker. İşlenmiş gıdalar, gıda demeyeyim de işlenmiş ürünler diyelim. İşlenmiş ürünler, e, katkı maddelere binler. Yani o kadar çok katkı maddesi var ki hepsini ezberlememiz mümkün bile değil. Her gün yeni bir katkı maddesi giriyor hayatımıza. Ve ben geçen böyle bir inceleyeyim dedim yani... Aklınızın hayalinizin almayacağı şeylerden katkı maddeleri yapılıyor. İşte antioksidan deniyor bilmem ne. Yani bu katkı maddeleri bağırsakları bozuyor. Ve bağırsak bozulduğu zaman ne oluyor? Sadece ishal olmuyoruz. İmmün sistem bozuluyor. Otoimmün hastalıkların bu kadar artmasının nedeni bizim endüstriyel beslenmemiz ve yanlış beslenmemiz yani aynı zamanda. Otoimmün neler? İşte çölyak, tip 1 diyabet. Haşimoto tiroidi bunların hepsi e, otoimmün hastalık. Yani otoimmün ne demek? Vücut kendi hücresine düşman kabul edip ona saldırıyor. Böyle düşünün. Otoimmün hastalıklar böyle oluşuyor. Bir de şimdi çocuklarda çok fazla besin alerjileri de görülüyor. Besin alerjileri de aslında immün sistemin düşüklüğünden dolayı oluyor. Tabii bağışıklık sisteminin yaşama adım attığımız ilk an bile çok önemli. Nasıl atıyoruz? Sezeryanla mı? Normal doğumlu mı? Sezaryenle doğduysak bir sıfır yenik başlıyoruz bir kere bağışıklık konusunda. Normal doğum yaptı, normal doğumla doğduğumuz zaman annenin vajinal sıvısındaki bizi hayatımız boyunca ağızdan anüse koruyacak bir maddeyi almış oluyoruz. Ama sezaryen doğumla bu maddeyi almamış oluyoruz. O yüzden normal doğumla mı sezaryenle mi doğduğumuz bile bağışıklığımız için çok önemli. Nasıl yaşadığımız, stres altında mı yaşıyoruz... Hayata nasıl bakıyoruz? Psikoloji çok önemli. Stres altındaysanız bağırsaklarınız düzgün bir şekilde çalışamıyor. O yüzden stresi ortadan kaldırmak mümkün değil. Çok iyimser oluruz o zaman. Sadece stresi yönetmek. Şimdi bundan çok sık bahsediliyor. Psikologlar falan bunlardan bahsediyor. Stresi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü ben şehirde yaşayan bir insan, İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorum. Yani burada stresi ortadan kaldırmam mümkün mü? Değil hiçbir zaman kaldıramayacağım ama ben bu stresi yönetmeliyim yönetmeyi bilmeliyim Konumuz çok derin çok uzun bir konu bağışıklık ama lütfen düzgün bir şekilde beslenelim düzgün bir şekilde yaşayalım Ki bağışıklığımızı elimizde olan nedenleri en azından bağışıklığımızı güçlendirmek için kullanalım Doğru beslenmek doğru yaşamak düzenli uyku düzenli fiziksel aktivite Düzenli fiziksel aktiviteye de ayrıca aslında değinmek gerekiyor. Bu da e, bağışıklığımızı olabildiğince artıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Kişi düzenli aktivite yapıyorsa yani haftada şöyle tanımlanıyor bilimsel tanımı şu haftada en az üç kez yapılacak. Her yapıldığında da en az 45 dakika yapılan nefes nefese kaldığımız tabii herkes için farklı yani kalp hastası için farklı olur. Evet. Her yapıldığında 45 dakika yap, en az 45 dakika yapılacak ve nefes nefese kaldığımız tempolu bir aktiviteden bahsediyorum. Benim önerilerim kısaca e, bugünlük bu kadar. E, lütfen bu soğuk kış günlerinde önerilerimi dikkate alın. E, en azından asgari tutarını dikkate alıp devam edin. Bu size çok yardımcı olacaktır. Herkese sağlıklı günler, bağışıklık sisteminin güçlü olduğu günler diliyorum. Hoşçakalın.